Radyo Tiyatrosu İkisi de aşık olunca Yazan Raven H Uygulayan Bahar Vardarlı Yöneten Fikret Tartan Ses Kayıt Asan Özşervan Efekt Savaş Erhan Oynayanlar Marion Melek Tarkan Martin Çetin Köroğlu Bitlek Türker Tekin Norma Emine Gökal Mekok Yıldız Kültür Doktor Erdoğan Aydemir Roger Mehmet Büyükaoğlu Avukat Umran Uzman, Akraba Selmin Yaz, Tom Turan Özdemir, Polis İbrahim Şahin. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Ne dedin Martin? Öyle avazın çıktığı kadar bağırmasan ne iyi olacak oh, Gürültüye dayanamadığımı biliyorsun Senden beni serbest bırakmanı rica ettim Gecikmeden Bir an önce bu komik evliliğe son verelim Gecikmeden mi? Niçin gecikmeden dedin? Artık hayatımı yaşamak istiyorum Bugüne dek çok çalıştım Bu şehirde Martin Blase adının önemli bir yeri olmasını sağladım Evet bir fabrika, bankada milyonlar, lüks bir ev ama hayat sadece bunlar mı? Çalıştığım nispette eğlenmek istiyorum. Sen hiçbir zaman bana eş olamadın. Damarlarımdaki kanı taşıyan... ...gençlik ateşiyle yanan bir eş istiyorum. Böyle bir hayat için henüz vakit geç değil. Martin. Martin neler söylüyorsun? Sana bol para verir. Oh. İstersen buradan ayrılıp... ...iklimi saatine uygun daha uygun bir yerlere yollarım seni. Oh. <gülüyor> Hatta istersen şu... ...sihir baskılıklı... ...billeki de yanına alırsın. ...arada bir ilacını verir, elinden tutar. Bak, ben bu saçma evliliği sona erdirmeye kararlıyım. Ya hayır, artık sana acımıyor. Çünkü yakında bana acıyacak herkes. Yaşamadan gitti zavallı diyecekler. Bana şimdiye kadar ne faydan dokundu? yatağa yatıp ağrılarından, sızılarından şikayet etmekten başka ne işe yaptı? Sana harcadığın paranın karşılığında ne verdim bana? Sana bir erkek evlat kazandırdım... Sana bir varis gerekiyordu soyadını devam ettirecek... ...şirketini devralacak... ...işte sağlığın pahasına o istediğin erkek evladı verdim... Bana bir düzüne erkek evlat verecek... gene de birlikte hayatın tadını çıkarabileceğim bir arkadaşa ihtiyacım var... ...artık hepsi bitti... ...dilediğimce yaşamak istiyorum... ...kısacası hayattan tad almak istiyorum anladın mı? Kim bu kadın? Ne demek istiyorsun? Mutlaka biri var... Bu kadar gençlik sevdasında olduğuna göre de genç olmalı. Senin delikanlık çağın çoktan geçti. Senin o özlemini duyduğun çılgınlıkları yaşama devri oğlumuza geldi. Sen bu kıza paradan başka ne verebilirsin? <gülüyor> Kim bilir o kız arkandan nasıl gülüyordur? Kim bu kız? Böyle biri yok hayatımda. Fakat bugün istediğim her kadını kendime bağlayabilecek durumdayım. Paranla herhalde. Beni hiç anlamadın ve anlamıyorsun da Ben seni çok iyi anlıyorum Senin şu andaki hislerin Tansiyonun yükseldiğini gösteriyor Şöyle bir doktor Bronfield'e uğrasan Kendini daha iyi hissedersin Sana son defa söyleyeyim istediğin hürriyeti vermeyeceğim Ben senin karınım Son nefesimi verinceye kadar da Karın olmaya anlaştım Martin Kapıyı aç Sevgili köpeğim hiç içeri girmek istiyor. Duymadın mı? Seni orutu bekli koridora mı hapsettiler bebeğim? Anneciğinin de sana kalkıp kapı açacak gücü yok ki. Ah benim sevgilim. Ah benim güzelim. Allah kahretsin. Ay, ah, canım köpeğim benim. <gülüyor> Senden... ...daha sadık kimsem yok şu hayatta. <gülüyor> oh, cesur olun sevgili hanımefendiciğim. Siz mi? Ne zaman geldiniz? Kapıyı çaldım ama duyuramadım size. Ben de izinsiz odanıza girme cesaretini gösterdim... O güzel elinizi öpeyim efendim. Ne sadık bir köpek. Sizi de ne kadar seviyorum. Onun sevgisine muhtaç. Başka sevgi gösterecek kimse kalmadı etrafımda. Yapmayın. Böyle üzünlü konuşmayın. Kocam. Yok hocanız fevkalade bir eş. Hiç de sandığınız gibi değil. Onun size karşı görevlerini ihmal edici hiç aklıma gelmiyor. Ah kocamı, kocam ayrılmamızı istedi. Duyuyor musun beni? Ayrılmak istiyor benden. Lütfen, lütfen o güzel gözlerinizde ağlamakla ırpalanmayın. Abiylek çok üzgünüm, çok. Durum hakikaten üzücü. Ama ama sen? ne? Madem siz de öğrendiniz, söylemekte sakınca yok. Söyleyin çabuk olun, Tanrı aşkına söyleyin. Efendim, bazı erkekler insanca duygulardan yoksundurlar. Sadece kendi ihtiras ve zevklerini düşünürler. Ne yazık ki bazı kadınlar da her şeyi yapacak kadar alçalırlar. Ne olur kim olduğunu söyleyin. Henüz çocuk sayılacak yaşta. Ama kötülük deyince insan sanki ondan bahsediyor. Aklının ermediği fettanlık yok. Herkes onun açık sözlü, samimi bir kız olduğunu zannediyor. Hatta güzel bulanlar da var. Bana sorarsanız... ...bu kız şeytanın ta kendisi. Kasabaya geldiği günden beri onu sevmedi. Yalvarırım çabuk olun ismini söyleyin. Ben tanıyor muyum yoksa? Evet, elbette tanıyorsunuz. Oh, olamaz, hem de tanırıyla. İsmi Norma Forest. Oh, bizim doktor Brownfield'in disperserindeki yabancı kıza? Ta kendisi. O kız bir gün bana ilaç getirmişti. Ay bakın şimdi hatırlıyorum. Birlikte oturup çay içmiştik. Ne kadar safmışım. Bir yabancının bana neden bu kadar yakınlık gösterdiğini hiç düşünmedim. Demek art niyetliymiş. Kocama asla ağlamayacak. Asla Martin'den boşanmayacağım. Martin'in mezara girdiğini göreceğim... ...gününe kadar da yaşamaya devam edeceğim. Tanrı size uzun ömürler versin sevgili dostum. sıkıcı bir gündü. Şükürler olsun saat beş oldu. Şimdi çıksam aa evet evet normal dispenser çıkışında yakalarım. Tesadüfen karşılaşmışım gibi davranırım gene. Artık ona açılmalıyım. Yoksa erken mi daha? Öyle genç ve güzel ki başımı döndürüyor. Norma. Norma. Oh, Blades. Gel atla arabaya hadi. Ah, bilmem ki. Trafik sıkıştı, bin çabuk. <gülüyor> ne güzel bir aslantı, değil mi? Çok güzel bir gün gerçekten. Etraf sanki kır kokuyor. Ben de alışverişe gidiyordum İki blok ötede bıraksanız olur Aa, Bak benim bir önerim var Şöyle kırlara kadar bir geziye ne dersin Çok geç kalmaz mıyız Hadi normal. sen ufacık bir çocuk değilsin artık İyi fikir de Bay Blades Hava kararmadan evde olmam gerek Söz sana Hava kararmadan tam bir saniye önce Evinin kapısında olacak. <gülüyor> Ama tam bir saniye önce <gülüyor> Çok hoşsun Norma Teşekkürler Byblades ee, Niçin bu Byblades'i kaldırmıyoruz? Bana Martin desene Çalışırım efendim Eee işler nasıl gidiyor dispanserde? Hiç huzurum yok Doktor Brunfield'in dispanseri öyle bir keşmekeş ki Neyin nerede olduğunu bir türlü bulamıyorum Bu staj devremi yüzümün akıyla bitirmek için çabalıyorum Doktor da her işi bana bırakıyor İnşallah tıp fakültesindeki öğretmenlerimi mahcup edecek bir hata yapmam Dertliymişsin sen meğer Hem de nasıl Bu kır gezisi benim için rahatlama olacak e, Şu ilerideki değirmenin yanında park edelim mi İyi fikir Hadi tepeye doğru koşalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, Bu tahta perde nasıl aşacağız bunu ee, ben seni kucaklayıp Ay, Aman Bay Beni nasıl böyle kaldırıp attınız oh. <gülüyor> Birden <gülüyor> Renginiz uçtu bunu yapmamalıydınız Evet Belki haklısın Bunu yapmamalıydım Fakat senin kadar hafif Tüy gibi bir kızın beni yormaması gerekir Bak seyret şimdi Tahta perdeyi bir tekmede yere indirdiniz <gülüyor> Çok kuvvetlisiniz Fakat galiba Etrafınızı kırıp dökmekten Yakıp yıkmaktan zevk alıyorsunuz ee, İstediklerimi de ancak Bu sayede elde edebildim Önüme çıkan engelleri ayaklarımla ezmeseydim Bugünkü başarımı elde edemezdim Yani Dilediği her şeyi kaba kuvvetle Elde edebileceğine inananlardansınız oh, Ben birdenbire üşüdüm Sanki içim titriyor Dönsek mi acaba Madem dönmek istiyorsun, dönelim o halde. Lütfen kapat ışığı. Işığın gözlerimi nasıl rahatsız ettiğini, başımı ağrıttığını biliyorsun. Bazı şeyleri sırf bana rahatsızlık vermek için yapıyorsun galiba. Affedersin Marion, sana yardımcı olmak için gelmiştim. Genellikle bu saatte bir şeyler içersin. Sana ne hazırlayayım? Biraz süt tozu sulandırıp içeyim dedim. Bay Bidleyk süt tozunun kalbi kuvvetlendirdiğini söyledi. Oh, bugün öğleden sonra çok çarpıntım vardı. Doktor kalbimi dinlerken epey endişelendi. <gülüyor> Pek tabii ona sebep senin olduğunu söylemedim. Bu akşam epey geciktin. Doğru işten mi geliyorsun? Başka nereden gelebilirim? Belki o kız arkadaşınla buluşmuşsundur diye düşündüm de. <gülüyor> Ama romantik bir hikaye. Bacak kadar bir kızla budala yerine konan sen. Utanmıyor musun? Doğrusu merak ediyorum. Benim kız arkadaşım filan yok. Ben burada yatakta yatsam da kör değilim. Dışarıda olanları biliyorum. Bir aşiftenin yuvamı yıkmasına izin vermeyeceğim. Doktor Bromfield'in yanındaki yardımcısının en iyi hastasının kocasını baştan çıkardığını söylersem. Hı? Ne olur acaba? İğrençsin Margot. Lütfen ışığı söndür. Heh, sütümü de getirebilirsin. Heh, şu süt tozu da hangi cehennemde? Ha, tamam tamam. Şu yeşil kutu olmalı. O atların bu fare zehiri. Eee? Neden bunu? Hiç düşünmedim. <gülüyor> Bak sen bizim bayan ilk aktan daha iyi süt yapıyorsun. <gülüyor> Şekerini tam benim sevdiğim gibi fazla koymuşsun. Daha bir udum içtim. Sütün hepsini içmeyecek misin? Yavaş yavaş içeceğim. Acele yiyip içmenin bana dokunduğunu biliyorsun. Sen bilirsin ama o sütü bir bitirsen iyi olur. <gülüyor> bana bu ilgini gören de beni göz bebeğin sanır. Eh iyi geceler Sen ne yapacaksın? Hiç dışarıda biraz plak dinleyip yatacağım Tamam oldu İyi uykular sana Ben bu gece hiç uyuyabileceğimi sanmıyorum Öyle iyi uyuyacaksın ki Bir daha hiç uyanamayacaksın Ölmüş mü? Hakikaten ölmüş mü? Doktor, doktor yapılacak bir şey yok mu? Çok, çok acı Fakat böyle bir felaket her an Bekleniyordu Sizin adınıza çok üzüldüm Bay Blades Mario'nun kalbi hayli Sayıflamıştı Bu son kaçınılmazdı Başınız sağ olsun Zavallı <gülüyor> karım Yıllardır hayata pamuk ipliğiyle bağlı yaşıyordu Ama Gene de vardı Yanımdaydı Şimdi öyle mi ya? Onu ebediyen kaybettim. Ona en pahalı cinsten muhteşem bir mezar yaptıracağım. Ne olamaz. Neden birdenbire böyle şaşırdınız? Yok yok. Yok bir şey yok doktor. Bugün sizin için çok zor bir gün anlıyorum. Şimdi müsaade ederseniz... ...karımın baş ucunda yalnız kalmak istiyorum. Lütfen siz de çıkın bayan Mikak. Tabi tabi Allah geride kalanlara ömür versin Ben bu köpeği hiç düşünmemiştim Ne aptallık Marion içtiği her şeyden köpeği de ufacık tabakta tattırırdı Yatağın altındaki bir ölü köpeği iyi ki bayan Mikak fark etmedi Ev şu an çok kalabalık bu köpüğü akşama arka bahçeye bir yere gömerim Şimdi ele yak çekilmesini beklemeden başka çare yok Ama bu ölü köpüğü yatağın altında da bırakamam Ne yapsam acaba Ha dolap İyi fikir Dolaba saklar anahtarı da cepime atarım Baba Babacığım Hocam oh, Keşke bir gün önce yola çıksaydım baba Annemin beni çağıran mektubunu alınca hemen koşsaydım buraya Üf, Ne bileyim öleceğini Of anneciğim Vaktinin bu kadar az olduğunu nasıl bilebilirdim Affet beni annem Her şey o kadar ani oldu ki Gece uykusunda ölmüş Benim için tek teselli acı çekmeden uykusunda ölmüş olmazı ben de her şeyin bu kadar çabuk biteceğini aklıma bile getirmemiştim oğlum. Öf, çok şükür cenaze töreni bitti. Hiçbir fazla da vermedim. Tatili bekleyen sabırsız bir çocuk gibiyim. Ee, ben de ömrümün sonuna kadar rahip hayatı yaşayacak değilim ya. Herkes anlayış gösterecektir. Ama Norma ona nasıl açılacağım? Norma'nın varlığını bu evde düşünmek... ...evin içine renk ve ışık dolacak. Ee, ben açıyorum Bayan Mikak. Seni bekliyordum oğlum. Beni bu gece yalnız bırakmayacağını biliyordum ama geç kaldın. Herkesten önce görmem gereken biri vardı. E, beni meraklandırdın. Yoksa... Evet, onu buraya getirdim. Kız arkadaşınla tanışmak bana mutluluk verecek. Yok baba, sadece bir arkadaş değil. Gelecekteki eşim. E, beni iyice sabırsızlandırdın. Hadi, koş getir şu küçük hanımı. Şimdi baba. Aman tanrım, bu Norma Forrest... Demek oğlumun sevdiği kız o. Olamaz. Böyle bir haksızlık olamaz. İyi akşamlar Bay Blade. Şey iyi, iyi akşamlar. Bizi içeri almayacak mısın baba? Ha, tabii geçin. İşte sevgilim. Burası artık senin de evin sayılır. Ah, anneciğim de olsaydı şu an. Değil mi baba? Ha, dediğini anlayamadım. Şey, dalmışım da. Savallı babam. ...bu kadar sarsılacağını düşünmemiştim. Sen her zaman dirençli birisindir. Ya da ben seni öyle tanımışım. Meğer annem senin direnç kaynağınmış. Koli insanın eşini yitirmesi. Oh Norma canım. Seni kaybetmek benim için ölüm demek. Baba ben böyle bir kız bulduğum için... ...dünyanın en şanslı erkeği değil miyim? <gülüyor> Baban bu evlenmeyi doğru bulmadı galiba. Baba Norma'ya yanıldığını söylemeyecek misin? Biliyorum bu haber senin için sürpriz oldu. Ama benim ev vark sahibi olmamı her zaman isterdin. Sende hiç kalp yok mu ha? Annenin öldüğü gün evlenmeye kalkmışsın. Ufacık bir çocuk bile senden daha mantıklı davranırdı. Senin gibi bir evladım olduğu için utanıyorum. Babandan utanmıyorsan etraftan utan. Norma'yı birkaç yıldır tanıyorum. Kendi aramızda da nişanlandık. Norma benim görüşlerime göre ideal bir eş. Size de ideal bir kız evlat olacak babacığım. Eğer zamanlama uygun değilse... ...bir süre daha bekleyebiliriz. Değil mi Norman? Tabii sevgilim, baban nasıl uygun görürse. Nasıl evleneceksiniz? Parayı pulu nereden bulacaksın? Senin evleneceğin kıza verecek neyin var ha? Cebindeki para son meteliğine kadar benim. Üstündeki elbiseler, sırtındaki çamaşırlar bile hepsi benim. Sana aldığım öteberi yetmiyormuş gibi... ...şimdi bir de bu kızı mı almamı istiyorsun? Hayır, böyle bir şey istemiyorum. Bunu sen de biliyorsun... Başka bir şirkette kendime iş bulabilirim Benim verdiğim parayı sana hiçbir yerde vermezler Sırf benim oğlum olduğun için sana bu para veriliyor Bu da benim kabahatim mi Seni hep bolluk içinde yaşattım Her şeyin en güzelini en iyisini verdim sana Bugüne kadar verdiklerin için teşekkürler Böyle başıma kakacağını bilseydim, Reşit olduğum gün ayrılırdım yanından Bu fabrikayı benim için kurduğunuzu söylemiştiniz Sizin paranızın bir kuruşunu bile istemem artık Babamın davranışından ötürü senden özür dilerim Norma Kalk gidiyoruz Artık bu evde benim yerim yok. Dur oğlum. Benim dediklerimi yanlış yorumladın. Ben sadece evlenmeden önce... ...iş hayatını düzene koymanı istiyorum. E, o zaman karın da rahat eder. E, sana kendi başına... ...iş kurman için bir fırsat yaratıcıyım. Hah. Avustralya'da bir şube açmayı düşünüyordum. Neden onu sen yönetmeyesin? Bu kadar olumlu düşüncelerin vardı da... ...neden bana daha önce açmadın? E, fırsat mı oldu oğlum? Oh. Affet beni kabalıklarım için babacığım. Seni bu acılı gününde bir de ben hırpaladım. Avustralya'daki fabrikayı bir düzene sok. Gel buraya sana düğünlerin en görkemlisini yap. Evlenip de gitmeyecek miyiz? Ee, bu iş bir iki sene sürer. Eğer Norma gerçekten seni seviyorsa bekler. Ama beklemem için hiçbir sebep yok ki. Avustralya'ya beraber gidelim. Mücadeleyi de beraber kazanalım. Hayır sen gitmeyeceksin. Eğer oğlum bir iş becerecekse bunu tek başına yapmalıdır. Ya Avustralya'ya yalnız gider... Ya da onunla bütün ilişimi keserim Avustralya'ya gitmeliyim Senin de benimle iftihar etmeni isterim Sana ileride parlak bir hayat sağlamak için Bu fedakarlığı yapacağım Beni beklersin değil mi Norma e, Seni bekleyeceğimi sen de biliyorsun sevgilim Ama neden beraber gidemeyelim Bunu bir türlü anlayamıyorum Beraberliğimizin ne sakıncası olabilir Hayır Roger yalnız gidecek Kararı ben verdim böyle olacak bir kere şu Roger'dan kurtulursam Norma'ya gerçek aşkı öğretmek iş bile değil. Önümüzde koskoca iki yıl olacak. Bana bağlanması için yeterinden fazla bir zaman. Evet susalım bayanlar baylar. <gülüyor> Bayan Blitz'in vasiyetini okuyorum. Oh bay Blitz. Bu eve böyle kötü şartlar altında geleceğimi hiç düşünmemiştim. O zavallı cesur kadının artık bizlerle olmadığını hatırladıkça içim kana alıyor. Madem bu kadar üzülecektiniz niçin geldiniz? Vashattan ve okunurken Bay Biddle'ın burada bulunmasını ben istedim. Şimdi esas konumuza dönelim. Herkesin hazır olduğuna görüyorum. Okuyorum. Aşağıda listesi bulunan eşyalar hariç... ...bütün varımı yoğumu oğlum Roger'a bırakıyorum. Yıllardan beri işlerimi yapan Alan... tüm kadar serveti Roger'a kaldı. Artık o geçim sıkıntısı diye bir problemi yok. Allah'tan o dün bir akşam bir iş sahibi olmasını... ...kendini ispatlaması gerektiğini öne sürdüm. Yoksa bu paraya güvenir... ...Avustralya'dan da vazgeçti. Ve kocam Martin Blitz'e bırakıyorum ben şu O kadar dalmışım ki ne dediğini duymadım. Bir daha tekrarlar mısın? Marion bana ne bırakmış acaba? Sadece nikah yüzüğünün size verilmesini istemiş. Ya desenize kısmetim de karımla beraber gömüldü. Hayır, yüzük cebimde. Buyurun. Vasiyeti önceden bildiğimden yüzüğü çıkarmıştım. Yüzük herhalde sizin küçük parmağınıza denk gelecek... Bana kalsa bu sevimsiz halkıyı pencereden fırlatırım... ...ama herkesin gözü üstümde. Amma da küçük, zor giriyor parmağıma. Doğrusu çok acıklı bir durum. Hayata gözlerinizi kapayıp... ...sevdiğiniz insanın yanında ebedi uykunuza yatıncaya kadar... ...bu yüzüğü parmağınızda taşıyacaksınız. Okumana devam etmen şu. Oliver Bidley'e yatak odamda duran büyük koltuğu bırakıyorum. O bana her zaman paranın kendisi için önem taşımadığını söylerdi. Ben de ona manevi değeri olan bir armağan bırakıyorum. Bay Bidleyk beni ziyarete geldiği günler bu koltukta otururdu. Koltuk. O eski koltuk benim oldu ha? Bu koltuğun benim için hatırası çok değerli. Bu koltuğu zevkle evimin en değerli köşesinde muhafaza edeceğim. Bir de Bay Billet, Bayan Blades sevgili köpeğiyle sizin meşgul olmanızı istemiş. Eğer bakmayı üzerinize alırsanız size 5000 bin sterlin ödenecek. Beş bin ha? Paranın hiç önemi yok. Bayan Blades'in böyle önemli bir görevi bana vermesi beni çok duygulandırdı. Mitch'in rahatını temin etmek görevim olacak. Ama Mick nerede? Bayan Blake ise öldüğü günden beri ortalarda yok. Sahi köpeği ben de hiç görmedim. Onunla siz ilgileniyorsunuz sanıyordum. Tuhaf değil mi? Ben de sizin için aynı şeyi düşünmüştüm. Şu günlerde yapılacak o kadar çok iş var ki aklıma gelip de Mitch'i size sormadım. Belki de kaçmıştır. Köpekler sevdiklerini kaybedince onun çevresinden uzaklaşırlar genellikle. Ölüme karşı insanlardan daha hassastırlar Ama gene de kabahatlisiniz Bayan Mikak Ben o hayvanı hiç sevmezdim Ama ona bakmak sizin devamlı görevinizdi Kırlara gittiyse açlıktan ölmüştür Şevkete ve rahat bir hayata alışıktı zavallı Tahmininize aynen katılıyorum Mutlaka ölmüştür zavallı Fakat bu çok feci Köpek mutlaka bulunmalı Bayan biletiçin son isteğini karşılıksız bırakamayız. Üstelik zavallı dostum köpeğine bakılsın diye bana para bile bırakmış. Derhal polise haber verelim. Hatta ödül bile vaat edelim. Bana kalırsa vaktinizi ve paranızı boşa harcamış olursunuz. Köpek birkaç gündür görünmediğine göre onu bulma ihtimali oldukça zayıf. ...ha eğer sizi kaygılandıran, vaat edilen paraysa... ...köpek bulunmasa da o parayı alacaksınız. Babam hiç sevmediği bu adama bu kadar parayı boş yere nasıl veriyor? Akıl alacak şey değil doğrusu. Ah, ah ben beyefendinin köpekle ilgilenmediğini bilseydim. Bu <gülüyor> şimdi nerelerde acaba? Üzülmeyin bayan Mikak. <gülüyor> Miç belki kendine daha iyi bir ev bulmuştur. <gülüyor> Hem bizim evde köpeksiz kalmayacak... Seyahate çıkarken köpeğimi bir arkadaşa bırakmıştım. Bugün yarın yollar onu. Gel oğlum Rex gel gel. Yo yo yo yo yo. O kadar yaramazlık yok. Dur dur dur devireceksin saksıyı. Ha? Ne istiyorsun sen? Ha, dışarı bahçeyi istiyorsun. Tamam tamam çıkıyoruz. Hadi hadi gel gel gel gel. Oh, Ho yavaş ol yavaş ol oğlum yavaş ol. <gülüyor> ah, ah, ah. neden bu kadar heyecanlandın Allah'ım? Ne var orada? Canım eşeleme sene toprağı. Bak hem sanki orayı yeni çapalamışlar. Yapma. Ah, seni hiç bu kadar huzursuz görmemiştim. E hadi kaz bakalım. Ya olamaz. Bu annemin köpeği mi hiç? Kim öldürmüş olabilir? Baba! Baba! Baba! Ne oldu? Betim benzin atmış seni. Zavallı anneciğimin sevgili köpeği. Onu buldum. Sadist ruhlu biri tarafından öldürülmüş. Hem de bizim bahçeye gömülmüş. Mutlaka kim olduğunu bulmalıyız. Korkunç, çok korkunç. Asıl korkunç olan köpeğin... ...annenin ölümünden sonraki haliydi. Ne demek istiyorsun? Köpek çok mutsuzdu oğlum. Kimseden yemek yemiyor. Devamlı ağlıyordu. Miç'in bir daha kimseye bağlanamayacağını anladım ve... Yoksa? He, ebedi uykusuna gönderiverdim onu. Baba annemin sevgili köpeğini sen zehirledin. He? Annenin ölümünden sonra Miç kimseden annenin gösterdiği sevgiyi göremeyecekti. Yapılacak en doğru iş köpeği burada ebedileştirmekti. Bilirsin annem bahçenin bu kısmını çok severdi. İyi ama annen vasiyetinde Meech'i Bay Blake'e bırakmış. E bunu ben nereden bilebilirdim ki oğlum? Zaten o iğrenç ihtiyar Blake köpeğe bakamazdı. Ama parayı yine de ona vermekte cömertlik ettin baba. E, ne yapalım annenin vasiyeti öyleydi. Yerine getirmek de boynumun borcu. Hadi bir kürek bul da şu toprağı örtelim. Ha bu köpek meselesi burada kapanmıştır. Sen bir şey görmedin duymadın. <gülüyor> Alt tarafı uyuz bir köpekti. Babam nasıl bu kadar hissiz? Ürkütüyor beni bu hali. Heh, şu Avustralya işini de tekrar konuşamadık seninle. Hazırlıklara başlaman gerek. Biliyorsun sana orada ihtiyacımız var. Oraya gideceğimden pek emin değilim baba. O da ne demek? Norma. Bir kız uğruna. Norma'yı da yanıma almazsam gitmeyeceğim. Buna imkan olmadığını sana daha önceden de söyledim. Baba benim Norma'ya olan aşkım geçici bir heves değil. Hoş sen aşkın ne olduğunu çoktan unutmuşsundur. Baba sevmek ne demek biliyor musun? Hele Norma'yı sevmek. 2500 bu cüzdan var. Öbürünün faizi ne kadar? Daha dün gece hesaplanmıştım. Hah buldum. 567 sitelin ha. <gülüyor> Hele şu 5 biri havadan gelmesi. Bir dakika geliyorum bekleyin. Bu banka cüzdanlarını toplayıp kaldırmadan dünyada açmam. İt midir, uğursuz mudur kapıdaki? Üf, canım niye rahatsız ederler adamı? <gülüyor> Geliyorum, geliyoruz dedik ya. Amma beklettiniz ha. Eh, buyurun, ne istediniz? Şu külüstürü getirdim. Buyurun getirin içeri Ben de size yardımcı olayım Alma da ağırmış he. Pek eski püskü bir şey Bana kalırsa bu yayıntıdan başka bir şey değil Her şeyi maddiyatla ölçmeyin dostum <gülüyor> Bu bit pazarında bile beş kuruş etmez Burada yanılıyorsun Bu koltuk benim için bir hazinedir İngiltere Bankası'ndaki tüm altınlara bu koltuğu değişmem. Bayan Blitz bu koltuğu onu hatırlamam için bana vasiyet etti. Aman ne iyi. Şu döküntü yerine birkaç kuruş para bırakması çok daha iyi olurdu. <gülüyor> e tabi bu benim fikrim. Bayan Blitz'in bana karşı duyduğu minnet bu şekilde açıklamasından son derece memnunum. Hadi ben kaçıyorum. Hınzır cadı. Bana bıraka bıraka bunu bıraktı. Parçayı soba yapsam bile yanmaz bu melet Aa. Aa. Bu kağıtlar da ne? Döşemenin içi sökülmüş. Evet evet. Pamukların yerine kağıt doldurulmuş. Aa, evet. Bunlar... Bunlar Bayan Blades'in hatıraları. Yıllardır yatakta yatan bir kadının ne hatıratı olabilir? <gülüyor> Yanılmışım Bayan Blades. Benim için çok kıymetli bir hazine bırakmışsın. Sana teşekkürler. Şimdi kağıdı kalemi alıp Bay Martin Blitz'e ufak bir not yazalım. Sayın Bay Blitz, sizin için çok önemli olduğunu tahmin ettiğim bir sırrı elime geçirdim nokta. Bu meseleyi sizinle baş başa görüşmek isterim. Nokta En kısa zaman da beni ziyaret ederseniz memnun olucam. Saygılarım bula Bit like. <gülüyor> Zengin oldun oğlum bit like. Normal ne olacak benim halime? Baban niye bu kadar direniyor anlamıyorum. Öyle çaresizim ki. Pansiyon sahibim de beni delirtecek. Bak şu halimize en önemli konuları park köşelerinde tartışıyoruz. Azıcık yavaş sesle konuş yandakiler bir tutarım. Bırak canım kimseyi taktığım yok. Kendi çilen başımdan aşkın. Mutlaka babanın bir düşündüğü var. Her şey apaçık ortada. Beni Avustralya'ya göndermeyi aklına koymuş. İyi de ben niye gidemiyorum? Dedi ya efendim ben her şeyi kendi başıma başaracakmışım. Öf, laf mı bu? Beni neden senden ayırıyor? Seni burada yapayalnız bırakmak istemiyorum. Babamın bütün direnmesine karşın seninle evlenmek istiyorum ama... Aması ne? Gelecekten korkuyorum. Okulu bıraktığımdan beri hep babamın yanında çalıştım. Hem de çok iyi şartlarla. Eğer babamla bağları koparırsam... ...kendi kendime hayatımı kurmam yıllar alabilir. <gülüyor> yani rahatını benim için bozmak istemiyorsun. Meseleyi böyle ele alma Norma. İkimizin ve de çocuklarımızın geleceğini düşün. Peki bizim sevgimiz ne olacak? Babam sevmek kelimesinin anlamını bilmiyor. Acıma hissi yok onda. İnsan gibi düşünüp insan gibi hareket edemiyor. Baban zannettiğin gibi katı yürekli değil. İsterse çok müşfik ve sevgi dolu olabiliyor. Kendisinden çok emin görünmesine karşın... ...çok yalnız ve bedbaht bir insan. Bütün bu yaptıklarından sonra babamı savunuyorsun. Benimkisi savunmak değil. Sana babanı yanlış tanıdığını söylüyorum. <gülüyor> Şimdi uyanıyorum. <gülüyor> Babamla sık sık karşılaştığınızdan mektuplarında hayranlıkla bahsetmiştin. <gülüyor> Sen de onun gücüne, zenginliğine kapılanlardan mısın yoksa? Evet, babam çok büyük bir adam. Bense, ben neyim ki? Onun zavallı, çaresiz oğlu. Racer. Beni çok şaşırttın Norma. Beni küçük göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Sevgimizin her şeyin üstünde olduğuna inanıyordum. <gülüyor> Ama sen Blades'in gösterişine kapılanlardanmışsın meğer Herkes bize bakıyor Anladım Artık park köşelerinde benimle olmaktan utanıyorsun Roger senin sinirlerini iyiden iyiye bozuk Tam aksine ayaklarım yere değdi Bir hiç olduğumu anladım Hadi kalk kalk gidiyoruz Ben kendim giderim İyi akşamlar Şükür gelebildiniz Bay Roger. Roger. ne bu haliniz? Ne varmış halimde? Sanki dünya üzerinize yıkılmış da siz onu kaldırıyormuş gibisiniz. Oh, çok yorgunum. Bir kahve bütün yorgunluğunuzu alır. Yok, iç mi Bir doktor falan çağırsak? Telaşlanmayın lütfen, sadece yorgunum. Banyonuzu hazırlayayım. Üstüme düşmeyin lütfen. Aha, bakın unutuyordum. <gülüyor> bu mektup sizinmiş. Postacı öğleden sonra bıraktı. Ne garip değil mi? Üzerinde bir sürü damga var. Annemin mektubuymuş bu. Ben Fransa'dayken atılmış. Tabii adresi bulamayınca da geri dönmüş. Çok garip. Ne yazmış acaba? Sevgili oğlum. Şu uzun yolculuklara çıkıp benden uzaklaşmamanı ne kadar isterdim. Gün kendimi pek yalnız hissediyorum. Sevgili köpeğimden başka beni seven tek canlı sensin. Gerçi sadık dostlarım var ama sadece dostluk kafi gelmiyor. Bu evde işe yaramayan, hatta herkesin işini bozan lüzumsuz bir mahluk olarak yatıyorum. Babanın da uzun zamandan beri beni bir yük olarak telakki ettiğinin farkındayım. Hatta bazen ölmek bile istiyorum. Babanın olgunlaşıp yaşlandıkça eski düşüncelerinden vazgeçip bana dönmesi için durmadan dua ettim. Fakat bugün bana hayatımın en ağır darbesini indirdi. Daha önceden dostum Bidlik bana ima ettiği halde inanmak istememiştim. Zaten o sözler babanın ağzından çıkmasıydı. Gene de inanmazdım. Herhalde aklını kaşırmış olacak. Zira onun yaşında bir adamın yapıcı işler değil. Bugün bana gelip ayrılmak istediğini söyledi. Anlaşılan benden ayrılır ayrılmaz o kızıl saçlı sevgilisiyle evlenecek. Tabi Kız onun parasının peşinde. Babası olacak yaşta bir adama aşık olmasa akıl almaz bir şey. Babansa onun için çıldırıyor. Fırsat buldukça gizli gizli buluşuyorlar. İğrenç! İğrenç! Artık okuyamayacağım. Şimdi babamın beni neden Avustralya'ya göndermek istediğini anlıyorum. Beni başından atıp genç sevgilisiyle burada yaşamayı planlıyor... Doğru Norma'ya koşmalıyım. Kızcağızın da kalbini boşu boşuna kırdım. Ne olursa olsun Norma'yla evlenip burada yaşayacağım. Anneciğim sen huzur içinde yat. Derhal Norma'ya söylemeliyim bunu. Ha? Ha? Bu saatte babamın kapısını vuran kim? Yok. Olamaz. Norma bu. <Gülüyor> Buraya gelmeye nasıl cesaret ettiniz? Ben sizden korkmuyorum Bay Blades. Etrafınızdakiler sizi granitten... ...oyulmuş bir kalıp olarak görüyorlar. Ama ben bir kalbiniz olduğunun farkındayım. Sizden bir ricada bulunmaya geldim. Roger'ın bile bu ziyaretten haberi yok. Sizi mutlu edeceğine inandığım her şeyi yaparım. Öyleyse Avustralya'ya gitmeme izin verin. Hayır. Bu mesele kapanmıştır. Peki ama niçin? Niçin oğlunuzla birlikte Avustralya'ya gitmeme izin vermiyorsunuz? Sizden yol parası falan istemem. Hatta orada iş bulup çalışırım da. Sonra belki orada temelli yerleşiriz. Hem böylece bir daha benimle karşılaşmaktan kurtulursunuz. İşte ben de bundan korkuyorum ya. Sizi kaybetmekten korktuğum için bu tedbirlere başvurduğumu anlamıyor musunuz? Benim hiç sevmeye hakkım yok mu? ...artık hayatımı tamamladığımı... ...bundan sonra günlerini geçmişi anmakla geçireceğimi mi sanıyorsunuz? Savallı Bay Blades... ...ihtiyarlık günlerinde yalnız kalmanın ne kötü bir şey olacağını düşünemedim. İkimizin de birlikte Avustralya'ya gitmemizi istemiyorsunuz... ...çünkü yeryüzünde Roger'dan başka kimseniz yok. Eğer evlenip gidersek orada yerleşiriz diye korkuyorsunuz. Ama ben burada kalırsam Roger mutlaka İngiltere'ye dönecek... ...gururunuzdan bu sırrınızı Roger'a açmadınız. Oh Bay Blades... ...burada kalıp Roger'ın dönüşünü bekleyeceğim. Size onun yokluğunu unutturmak için... ...elimden geleni yapacağım. Gözlerinin altları çökmüş... ...yatağında hiç bozulmamış... Çok meraklandım senin için racer. Kızma bana. Elimde değil. Hala seni ufacık bir çocukmuşsun gibi merak ediyorum. Gece nerelerdeydin? Sokaklarda dolaştım. Sokaklarda mı? <gülüyor> Bayan Mikak, Lütfen mektuplarımı uzatınız. Evet. Buyurun. Hepsi bu. Başka bir emriniz? Gidebilirsiniz. Yüzüme bile bakmadı. Varlığımın güya farkında değilim. Norma her erkeği çılgına çevirecek güzellikte bir kız. Ama Norma'nın bu işi yapacağına ihtimal vermek zor. O kadar sevgi dolu ve açık sözlü ki. Peki akşam babamı niye ziyarete geldi? Uf, çatlayacağım meraktan. Bir şey sorsam mı acaba? Yo yo yo. En iyisi doğrudan Norma'ya sormak. Pis ahlaksız ev. Neden sinirlendi acaba bu kadar? Mektubu da buruşturup şömineye attı. Ama mektup yanmamış. Bu mektup Bay Bidley'den geliyor. İhtiyar Bidley'de görüşmek hiç aklıma gelmemişti. Onu bir ziyaret etmeliyim. Kim o? Ne istiyorsun? Roger Blades. Bay Blades, hoş geldiniz. Anneniz ne kadar harikulade bir kadındı. Yıllar yılı ıstırap içinde yaşadı. Halinden hiç kimseye şikayette bulunmadı. Buyurun, oturun dostum, oturun şöyle. Bakın annenizin bana bıraktığı miras şu koltuk delikanlı. Farkındayım. Belki sizi buraya babanız göndermiştir. Ondan bir haber bekliyordum da aramızda halledilmesi gereken basit bir mesele var. <gülüyor> Benim gibi bir zavallının babanız gibi güçlü biriyle görüşmesini garip bulduğunuzu biliyorum. Belki babanız da bunu düşünüp... ...bana sizi yolladı. Babam bana sırlarını hiçbir zaman açmamıştır. Öyle mi? İşte bu pek garip doğrusu. Normal olarak baba oğlun... ...birbirlerini sevmeleri gerekiyor. Bu garip lafları bir kenara bırakalım Bay Bidlake. Annemin öldüğü gün yazdığı... ...mektup elime geçti. Sizden öğrendiği bazı şeylerden bahsediyor. Ben de bunların... ...doğru olup olmadıklarını öğrenmek istiyorum. Annenize anlattığım şeyler mi? Sizi buraya babanız göndermedi mi? Peki niçin şimdi kendinizi üzüntüye sokuyorsunuz? Ne yapsak annenizi geri getiremeyiz? Sizin o yersiz dedikodunuz yüzünden annem üzüntü içinde öldü. Babamın hayatındaki kızıl saçlı kızım kim olduğunu ve yakınlık derecelerini öğrenmek istiyorum. Yani gerçeği öğrenmek istiyorum. Lütfen lafı kesin. Evet babanızın hayatındaki kadını biliyorum. Sözlerinizin doğru olduğuna yemin eder misiniz? Bir kere babanızla konuşun bakalım. Suçunu inkar edebilecek mi? <gülüyor> Belki şu anda sevgilisiyle beraber. Bana kızın ismini söyle ismini! Norma Forest. Seni alçak! Seni kanemici! Seni dalgalı kan! Ne olur? Ne olur? Ne no, olur? No, yalvarırım! <gülüyor> Ay, ö, ölü, ölüyorum galiba. Ay, ay. Geber, geber. Allah aşkına ne var racir? Babamın bir şey oldu yoksa. Demek aklına ilk gelen babam ha? İçeri girsen iyi olacak. Ne oldu sana böyle? Kavga mı ettin? Babanı sorunca neden kızdın? Nedir bu halin? Senin hakkında bazı şeyler öğrendim. Babamla gizli gizli seviştiğini de inkar etmeyeceksin ya. Yani annemin sağlığında demek istiyorum. Annemin mektubunda kızıl saçlı kız hikayesini okuyunca onun sen olduğunu düşünmemiştim bile. Fakat babama geldiğin gece her şeyi gözlerimle gördüm. Bugün bir de Bidleyk doğruluyunca işte böyle deliye döndüm. Adamı yere serdim. Belki de ölmüştür. Konuşsana bir şey desene. Sana verilecek cevabım yok racir. Madem beni böyle suçladın aramızda ne saygı ne sevgi ne de güven kalmış bunu şu an anladım. Yalnız bir doktor olarak Bidleyk'i kurtarmam gerek. Hemen polise ve ambulansa haber vermeliyim. Ay, şu kan lekelerini yıkayayım. Uu, ama da şişmiş dudağım. O vele pahalıya ödeteceğim bana yaptıklarını. Babasından epey para sızdırırım. Serseni oğlan. Bakalım Bay Blade gönlümü almak için ne kadar verecek. ...mutlaka odur. Bay Bilek. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Bay Bilek. Benimle bir mesele hakkında konuşmak istediğinizi yazmışsınız. Ben de geçerken uğrayayım dedim. Sizin yolunuzun buradan geçmesi ne garip. Mendebur şantajcı nereden öğrendi acaba karımın katili olduğunu... O sevgi dolu çilekeş kadının ani ölümü... ...herkes gibi beni de büyük acılar içinde bıraktı. İnsanın bir türlü kafası almıyor bu ölümü. Daha o akşam üzeri birlikteydim onunla. Tatlı tatlı sohbet ettik. Sonra, sonra size ait şu... Meşhum dedikodu varsa herife ne kadar para versem susmayacak. Şu şömine maşasını kafasına indireyim de kapansın o ağzı. <Gülüyor> Ay! Ay! Ay! Ay! Sen sen beni öldürüyorsun ama. Hakikat nasıl olsa meydana çıkacak. O zavallı betva ...senin nasıl avlattığını... ...bütün dünya öğrenecek... ...uğruna avuç dolusu para harcadığın alı ...senin oğlun değil... ...beni susturabilirsin ama... ...karın her şeyi yazmış. Bildiklerim bunlardı ha... Benim Marion'u öldürdüğümden haberin yoktu ha. Şu halde boş yere katil oldum bir kez daha. Evet memur bey bu ev. Bay Bratz. Onu ben öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Karımı da ben öldürdüm. Köpeği de ben öldürdüm. Her şeyi senin için yaptım. Adam cinnet getirdi herhalde. İkisi de aşık olunca atlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Raven He. uygulayan Bahar Vardarlı, yöneten Fikret Tartan, ses kayıt Hasan Özçirvan, efekt. Savaş Erhan. Oynayanlar Marion Melek Tartan, Martin Çetinköroğlu, Bitlik Türker Tegin, Norma Emine Gökal, Mekok Yıldız Kültür Doktor Erdoğan Aydemir, Roger Mehmet Büyükağıoğlu, Avukat Umran Uzman, Akaba Selmin Yaz, Tom Turan Özdemir. Polis İbrahim Şahin Radyo tiyatrosu sona erdi.